Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet bugün bir genel olarak AKP ne yapmak istiyor? Adalet ve Kalkınma Partisi sorusunu soralım. Ekonomik gidişat içinde çok uzak gibi görünse de aslında son derece bağlantılı konuyla ekonomik. Evet yön, yani çay, çay biraz de. siyasal... Gidişat ya da siyasi gidişat e, başlığını koymak lazım bugünkü programa. Hı. Ama tabii dediğim gibi e, ekonomiyle de siyasal gidişat çok yakınman ilgili. E, özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, reform e, şeyini ivmesini kaybetmesi <gülüyor> öyle diyelim. Ekonomik reformları kastediyorum. Tabii bu Önümüzdeki yaklaşan seçim dönemiyle çok yakından ilgili aynı zamanda bir anayasa yapmaya çalışıyor Türkiye. Bu sözü bütün siyasal partiler verdiler bundan önceki seçimde. Halkın böyle bir talebi de var 12 Eylül anayasasının artık değiştirilmesi, yeni bir anayasanın yapılmasını istiyor. Fakat bütün bunlar nasıl olacak ve bir de tabii olayı, bütün bu süreci bir anlamda dengesizleştiren mi desem, daha karmaşık hale mi getirdi desem, bir de başkanlık ısrarı var. Adalet Kalkınma Partisi'nin daha çok da tabii genel başkanının, yani başbakanın Tayyip Erdoğan'ın bu başkanlık ısrarı, Şey sürecini de Aynı zamanda sadece anayasa değil bir taraftan tabii barış süreci dediğimiz işte adına ne koyarsak koyalım ama sonuçta PKK'nın silahsızlanarak Kürt diyelim şey hareketinin milli hareketinin ya da işte BDP ile temsil olunan Kürt şeyinin hareketinin demokratik bir mecraya dönmesi. Silahlı çatışmaların son bulması Bütün bunlar gene dönüyor dolaşıyor Bu önümüzdeki hem anayasa süreci hem başkanlık ısrarı Hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii önümüzdeki seçimlerde göstereceği performansla bir yerde bağlantılı hale geliyor Yani oldukça karmaşık bir siyasi dönem var önümüzdeki iki yıl içinde Hatta belki de bir buçuk yıl içinde. Evet. Dış politikayla filan da bağlantılı olarak önemli gelişmeler var. Yani bu Suriye politikalarında evet. problem çıkması bayağı ciddi bir şey de yaratıyor. Tabii. Bir de o dediğin gibi eklendi. Çünkü Suriye'de büyük bir belirsizlik var. Yani şu anda umutlar şeye bağlanmış durumda. Artık Esad'ın devrilmesi ve İşte muhalefetin iktidara gelerek e, serbest seçimler e, şey etmesi, uygulaması, demokratik bir rejim kurması falan bunlar e, artık geride kaldı, hayal oldu öyle diyelim. E, bir şekilde e, bugünkü rejimle muhalefetin e, anlaşması gerekecek, öyle anlaşılıyor. Bunun hazırlıkları var, bugün İstanbul'da zaten e, Suriye muhalefeti toplanıyor. Bu Cenevre'ye gidecek heyeti belirleyecek. Basın öyle yazıyor. Suriye rejimi Asad'da belirledi temsilcileri. Şimdi orada aslında Amerika ve Rusya anladığım kadarıyla bir şekilde anlaştılar galiba. Ve Türkiye'nin tabii şeyde dışarıda bırakıldı bu sürecin. Ama kabullendi Türkiye'de sonuçta Suriye'de bir an önce... İstikrarın olması tabii Türkiye'nin de çok işine geliyor. Ama biz istersen şeye dönelim. Evet. Bu seçim süreçlerine yani dinleyiciler herhalde biliyorlar ama bir kez daha hatırlatalım tarihleri. Mart 2014'te yerel seçim var. Belediye seçimleri. Onun ardından Temmuz-Ağustos, Tağ-Ağustos da sanıyorum cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Normalde de 2015'te genel seçim var. Ee, Haziran 2015'te ya da Mayıs'ta. Ee, fakat ben e, genel seçimlerin o tarihe kalacağını sanmıyorum. Ee, şimdi sorun şu, e, bir kere Türkiye bu kadar uzun bir seçim sürecini ekonomik açıdan e, kaldırmaya ne kadar müsait? E, bunu gene önümüzdeki programlarda ekonomiye döner konuşuruz ama... Şeyi vurguluyorum son zamanlarda, burada da bir kez daha hatırlatayım. Türkiye ekonomisi aslında düşük büyümeyle birlikte bir çeşit orta gelir tuzağına da düşmüş durumda. Kişi başına gelir artışı son derece yavaşladı ve emek verimliliği de negatife döndü. Bunlar hiç tartışılmıyor. Bununla ilgili önümüzde bir takım yayınlar da yapacağız betamda. Bunları da tartışırız gelecek dönemde. Fakat şunu söylemek için bunu hatırlatmak istedim. Reformlar yani Türkiye'nin tekrardan bir verimlilik artışlarına dayalı, istihdam artışı kadar verimlilik artışlarına da dayalı bir büyüme, yeterli bir büyüme patikasına oturabilmesi için yapısal reformlar şart. Fakat bu yapısal reformlar bu siyasi süreç yüzünden, ...seçimler yüzünden... ...ertelenmiş durumda. Çünkü Sayın Erdoğan'ın... ...bir tek oy kaybına bile tahammülü yok. Neden yok? Çünkü... ...ne yapmak istiyor... ...Azartı Kalkınma Partisi... ...senin evet ilk programın başında... ...girişte soru. sorduğun soruya... ...istersen... ...yanıt vermeye çalışalım beraber. Yani bir kere birincisi... Tabii ki gelecek 10 yılda da iktidarda kalmak istiyor. Ama bunu farklı bir rejimde gerçekleştirmek istiyor. Müthiş bir başkanlık ısrarı var. Evet. Yani parlamenter rejim esas bir şu anda. Bu da bir miktar sulandırıldı. Kenan Evren'e göre bir anayasa yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın... Normal bir parlamenter rejimin cumhurbaşkanından daha fazla yetkisi var. Şimdi bu cumhurbaşkanını bir de halk seçecek. Bu kararlaştırıldı. İşte cumhurbaşkanlığı krizi nedeniyle 2007'den sonra seçimlerin ardından son bardağı yapılan referandumla halkın seçmesi cumhurbaşkanını iki türlü bir seçimde kabul edildi. Şimdi e, hem zaten anayasal yetkileri nispeten fazla hem bir de bunun halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olursa ki en önemli yetkisi e, bakanlar kuruluna başkanlık etmesi. Şimdi bu yetkiyi mesela Abdullah Gül kullanmıyor. Gelip oturup orada Tayyip Erdoğan başbakan dururken e, onun gelip e, bakanlar kuruluna başkanlık etmesi mümkün değil ama Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olunca Bu yetkiyi kullanacağından kimsenin şüphesi yok Bir de zaten rak seçmiş Yani kazanacağını varsayıyoruz Gerçi bunda belki tartışabiliriz ama Yani %90 küsur diyelim Tabii ki gelecek yıl yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan aday olursa kazanacaktır şu anda Destekler onu gösteriyor Ama neyse Sorun bir tabii başbakanla Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin kimin başı olacağı sorunu bir kere meydanda. Şimdi bunun her halükarda yeni anayasa yapılırken ele alınması lazım bu konuda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buradaki şeyi, tercihi ve politikası, hedefi rejimi parlamenter rejimden çıkartıp halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'na daha fazla yetki vererek yürütmenin başı yapmak. Bu bu Kimse kabul etmiyor diğer partiler Barış ve Demokrasi Partisi olabilir diyor ama Bunun dengelenmesi Lazım diyor haklı olarak yani bir kere Mutlaka tarafsız bir Yargı lazım bu nasıl sağlanacak Bunun konuşulması lazım İkincisi de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi Lazım diyor çok haklı Şimdi Burada bir pazarlık tabii marjı Var Adalet ve Kalkınma Partisi nin. Öbür taraftan şey tıkmış durumda anayasa süreci yani uzlaşmanın olmayacağı belli Cumhuriyet Halk Partisi bana sorarsanız benim gördüğüm kadarıyla Vadehate Kalkınma Partisi'nin güçlü olduğu sürece anayasa yapmaya yanaşmıyor işte yaptırmamaya çalışıyor dolayısıyla bir Milliyetçi Hareket Partisi hiç konuşmayalım geriye bir tek BDP kalıyor. Ve bir ihtimal Adalet ve Kalkınma Partisi açıkça da söyledi değil mi genel başkan, evet. başbakan? Dedi ki biz şeyi deneyeceğiz. O Temmuz'a kadar oldu oldu, olmayacağı belli zaten. Biz kendi anayasa şeyimizi getireceğiz ve 330'u bulmaya çalışacağız. Şimdi bu bunu Bunun olabilmesi için... Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin mutlaka destek vermesi lazım bu anayasaya. Dolayısıyla bu anayasanın ister istemez bir şekilde Barış ve Demokrasi Partisi'nin taleplerini içermesi lazım. Şimdi açıkçası ben bunu şahsen olumlu buluyorum. Çünkü şeyi izlemeye çalışıyorum partilerin bu anayasa komisyonunda işte verdikleri tekliflere kritik maddelerle ilgili özellikle doğrusu barış ve demokrasi partisinin şeyleri önerileri diğerlerinden daha demokratik ve benim aklıma daha fazla yatıyor. <Gülüyor> Şimdi dolayısıyla bana göre bu şahsen kötü bir şey değil, kötü bir çözüm yolu değil yeni anayasa yapmak için. Ama şimdiki gibi de şeyi düşünün, Adalet ve Kalkınma Partisinin o milliyetçi tabanda MHP'nin ve CHP'nin ulusalcılarının bu konuyu nasıl istismar ediceklerini ya yani ne diyecekler? Bu PKK anayasası diyecekler. Evet. E o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi bunu bunu gösterebilecek mi? Referandum'a gideceğim diyor. Şimdi referandumda da yani 50 artı birle hukukken tabii ki anayasa. E, Geçerse anayasası olur Türkiye'nin. Ama bu ıı, toplum tarafından yeterince benimsenmiş bir anayasa olur mu ve anayasa tartışmalarına nokta koyabilir mi? Çok şüpheliyim. Yani. Bence bir anayasanın ıı, böyle bir tartışmalardan azade olması için hiç olması %60'ın üstünde tercihan %65 falan oy alması lazım. Yani %50 artı 1 demek yani %51-52 ile geç, geçebilir böyle bir anayasa sonuçta. Ee, ne kadar MHP ve CHP PKK'nın yasası diye propaganda yapsa bile. Ama e, bu tabii Türkiye'de anayasa tartışmalarına da e, son vermeyecek. Hmm, vermez ve tam tersine belki de e, hızlandırabilir gibi. E, Valla şey e, tehdit, hafif e, ab altından gösterilmeye de başlandırdı. Televizyonlarda, basında bakıyorum. Üstelik, özellikle CHP'nin ulusalcı Şeyi, kanadından bu şey böyle bir anayasa yapılamaz, kabul edilemez bilmem ne denmeye başlandı. MHP bunun çok daha fazlasını tabii diyecektir. Şimdi dolayısıyla böyle bir adeta kör düğüm haline getirdi AKP'nin başkanlık ısrarı. Halbuki bana sorarsanız ben AKP'nin yerinde olsam Başkanlığı bu işe bulaştırmayıp bir anayasa çıkartmaya çalışırdım. Aynı zamanda bu barış süreci de umarım olumlu gidecek. Zaten anayasanın içinde mutlaka bu sürecin başarılı olabilmesi için, yani Kürt siyasetinin tümüyle demokratik zemine çekilmesi için zaten ciddi şeyler lazım. Anayasada değişiklikler lazım. Vatandaşlık tanımında, ana dilde eğitim meselesinde vesaire yani e, tabii diğer bütün demokratik reformlar meselesinde artı işte seçim sistemi e, siyasal partiler yasası ki bunlar anayasa değişikliği de gerektirmiyor. Yani bir e, topyekun bir demokratikleşme zaten şart eğer bu süreç başarılı e, olacaksa ya da başarılı olması isteniyorsa şimdi bunun içine böyle bir başkanlık şeyini adeta Bombasını koymak, koyup bırakmak, pimi çekip bana çok şey de geliyor. Yani e, mantıklı da gelmiyor, rasyonel gelmiyor siyasetten Evet, bir de ayrıca e, Taraf Gazetesi'nde Serkan Ayazoğlu'nun e, senin yaptığı röportajda evet. ayrıntılı olarak da ortaya konduğu gibi seçim barajını da, mesela bu başkanlık ısrarı seçim barajını da rehin aldığı gibi bir durumla da Karşı karşıyayız değil mi? Yani. Evet, evet. Yani şimdi bir taraftan şunu biliyoruz, Azat ve Kalkınma Partisi bu sürecin bir noktasında. Yani bana sorarsan neyi bekliyor onu da anlamış değilim ama herhalde sanıyorum işte bu PKK'nın çekilme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. O noktada zaten. Ee, seçim e, şeyinde, yasasında, seçim sisteminde ve siyasal partiler yasasında ciddi şey e, yapmak zorunda, e, değişiklik yapmak zorunda aksi takdirde. Hem diyeceksiniz ki gelin siyaset yapın hem de ondan sonra e, Barış ve Demokrasi Partisi'ne e, gene sen birkaç peren dağıt ancak öyle girersin şey diyeceksin meclise. Olacak evet, yani değil. Biliyorsunuz tamam 35 tane milletvekili seçtirmeyi başardı ama e, hazine yardım alamıyor. Çünkü bağımsız adaylarla girmek zorunda. Artı o bağımsız adayların e, şeyi e, yani başarılı olabilmesi için muazzam bir organizasyon çabası gerekiyor. Çünkü e, farklı farklı adaylara yani sendi seçmen kitlesine... O farklı adaylar arasında bölüştürmesi lazım gayet disiplin bunu da çok iyi başardılar. 2007'de o kadar başarılı olamamıştı. 2011'de daha başarılı oldular tecrübeliler ama bu kabul edilecek bir şey değil. Barajın bana göre mutlaka sıfırlanması lazım. Ha deniyor ki o zaman da bir parçalanma ortaya çıkar siyasal sistemde doğru yönetimde istikrarsızlık olur koalisyonlar olabilir doğru. Ama o zaman da bölge seçim çevrelerini daraltırsınız. Evet, dar bölge seçim ee, sistemi. Yani dar bölge değil ama daraltılmış bölge. Dar, dar bölge mi? adımını da atmaya ne kadar hazır Adalet ve Kalkınma Partisi ondan emin değilim. Ama bunu buna dahi sözcüler Burhan Kuzu ve şey e, Mustafa Şentop e, seçim sistemini anayasayla, barajı anayasa şeyle başkanlık e, şeyle rejimiyle bağdaştıracak demişler verdi yani bir bir çeşit böyle adeta şantaj havası da seziliyor yani BDP'ye e, deniyor ki zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi yani tek ihtimal şu anda e, Adalet ve Kalkınma Partisinin Anayasa e, Yeni Anayasa açısından BDP ile anlaşması. Fakat o anlaşma çerçevesinde de e, ve bu barış süreci çerçevesinde e, barajı düşürürüz ama siz de başkanlık sistemini kabul edin demeye. Evet yani o... e, bu, bu bu da bu da bana son derece saçma geliyor. Yani neden başkanlıkla bu e, ilişkileniliyor? Evet Şimdi biraz şantaj havası da değil. Yani Mustafa Şen Top'un Genel Başkan Yardımcısı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Barajı istikrar için, koalisyonları önlemek ve istikrarlı bir siyasi yönetim olması için geldiğini Meclis kompozisyonunun falan söylemesi de doğru değil. Evet bu bir kere doğru değil. Çünkü evet. e, hatırlayalım aslında çifte baraj vardı. Ondan sonra CHP itiraz etti. İşte Anayasa Mahkemesi de bölge barajları yani seçim çevresi barajlarını iptal etti ülke genelindeki barajı korudu. Eğer sorun istikrarsızlıksa tam aksini yapması lazımdı. Yani seçim çevresi barajlarını koruyup ülke genelindeki barajı kaldırması lazımdı. Neden aksini yaptı? Çünkü Kürtlerin meclise girmesini engellenmeye çalışıldı. Bu kadar açık bu %10 barajının bugünkü hikmetinin ya da dünkü hikmetinin o bir teşhiri var gerekçesi var. şeyi BDP'yi ya da neyse o hareketi temsil eden partiyi çünkü isimler değişti, kapatıldılar vesaire meclise sokmamak. Sonuçta meclise nasıl girebildi? İşte dediğim gibi bağımsız adaylar ancak şey ederek, çıkartarak bir bir güçlükle girdi ve hazine yardımı alamıyor bu yüzden. Ömür partiler Milyarları şeye indiriyor, kasalarına koyuyorlar Devlet gayet bonkör Aldıkları kazandıkları milletvekiline göre aldıkları oya göre para veriyor Ama Barış ve Demokrasi Partisi bundan yararlanamıyor Şimdi bunun böyle devam etmesi mümkün değil Bu mutlaka değişecek Bunu başkanlıkla ilişken, ilişkilendirmek son derece yanlış ve süreci de riske ediyor Yani bu sonuçta bu başkanlık ısrarı çok şey, bütün sistemi dengesizleştiren, süreci dengesizleştiren bir faktör haline geldi. Yani bana sorsan, so, so, sorsalar, sormuyorlar ama ben gene de söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani başkanlık, tabii ki rejim meselesi tartışılabilir. Parlamenter rejim başkanlık. Bana göre de çok büyük bir fark etmez eğer başkanlık Rejiminde ciddi şeyleri, emniyet sübaplarını ve karşı dengeleri yani bu çekem balans özellikle tarafsız yargı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, daha fazla onlara yetki verilmesi, güçlendirme lafı da çok anlamlı bir laf değil. Yani baya birçok alanda yasa çıkartma yetkisi falan vereceksin. Yani bunlar yapılabilirse o zaman o da olur ama bunu gündeme pekala... Şeyden sonra getirebilirdi Önce bu süreci tamamlar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılabilir Yapılır Bu günkü yetkileri çerçevesinde Tayyip Bey çok istiyorsa seçilir Cumhurbaşkanı Onun ardından eğer yeterince zaten destek görüyorsa seçmenden Ben onların yerinde olsam erken genel seçime giderim Hiç 2015'i falan beklemem benim önerdiğim seçim sisteminde yani barajı sıfırlayıp bölgeleri daralttığın zaman en fazla 6 5 6 şeyden milletvekilini geçmeyecek şekilde seçim çevrelerini daralttığın zaman işte bu simülasyonlarını yaptım bir raporda da var ya Ocak ayında yayınladığımız Betam'dan %46 ile bile 330'u rahatlıkla ben geçiyor. Geçebiliyor evet. %46 oyla. Şimdi dolayısıyla yani şeyin de sistemi değişikliğinde bir böyle şey gerekçeler, istikrarsızlık olur, barajı düşürürsek falan filan hiç inandırıcı değil. Yani hem barajı sıfırla hem de seçim çevrelerini dediğim gibi daralt. Aksine daha şey ihtimalin yüksek, 330'u bulma ihtimalin. O zaman daha elin güçlü olur. Fakat bunu, böyle bir şeyi, stratejiyi şey etmiyorlar düşünmüyorlar. Düşünmüyor. Neden düşünmüyorlar bilemiyorum. Belki de yani bu bunu hani şu şu arada başkanlık sistemini çıkarttık, çıkarttık yoksa bir daha buna geri dönemeyi istiyorlar herhalde. Herhalde bilmiyorum. Evet, bir baba bir de son bir soru süreyi de bitirdik ama şey anayasanın yapılabilmesi ihtimali birazdan çünkü saat 10'dan sonra da gene bir arada adlı bir Anayasa ile ilgili programımız var, orada taşımak için de soruyorum. Anayasanın yapılmasını da engelleyici bir faktör olarak görüyor musun bu gelişmeleri? E, yani evet, çünkü e, başkanlık israrı e, dediğim gibi e, daha, yani mesela Cumhuriyet Halk Partisinin bana sorarsan, e, sosyal demokrat kanadıyla daha e, ilerici kanadıyla anlaşmak kolaydı. Bu başkanlık o şeyi de tıkıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkçası bölünmesi çok yararlı olur. Hayrını olur memleketin bana göre tabii. <gülüyor> e, e, bu ve orada nereden baksan 25-30 tane milletvekili bu başkanlık ısrarı olmasa ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin milletvekilleri böyle bir üçlü uzlaşma Pekala mümkün e, Anayasa konusunda Ve e, bu, bu uzlaşmadan Son derece demokratik bir anayasa Çıkabileceğine de inanıyorum Bunun Zaten şeyleri görüldü yani CHP'nin biliyorsun anayasa komisyonundaki e, Üç temsilcisi var İkisi e, başka türlü söylüyor Bir tanesi Sühel Batun başka türlü konuşuyor e, Yani e, Anayasayı da bu başkanlık İstiharı bu anayasa sürecini de ...riske atmış durumda. Evet, yani rehin aldı... ...sadece evet, seçim barajı oldu. değil... başka seçim ve ...anayasayı da rehin almış gibi gözüküyor. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat...